Baş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ocak-Eylül dönemi denetlemelerine dair bilgi verdi. 25367 çevre denetiminde tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara, çet ve çevresel izin süreçlerinde belirtilen taahhüt ve izinlerin koşullarına uygun işletilip işletilmediği kontrol edildi. Denetimlerde çevre kanununa muhalefet eden kuruluşlara toplam 181.655.782 lira para cezası kesildi. Dünya Bankası yeni veriler açıkladı. Çatışma, iklim değişikliği ve COVID-19 en düşük gelire sahip olanların yaşam standartlarını yükseltmede 20 yıllık ilerlemenin önüne geçebilir. 2022 sonuna kadar 150 milyon kişi aşırı yoksul olabilir. Günde 1,9 doların altında yaşayan dünya nüfusunun oranının bu yıl %9,1'den %9,4'e çıkmasının beklendiğini ve bu artışın hali hazırda yüksek yoksulluk oranlarına sahip ülkelerde yoğunlaştığını söyledi. Koronavirüs salgınının olmaması durumunda Dünya Bankası bu yıl yoksulluk oranının %8'in altına düşebileceğini söylüyordu küresel aşırı yoksulluk 1990'dan 2015 yılına kadar yaklaşık %1 oranında düştü. Ancak Covid-19 süreci bu işi tersine çevir çevirmeden önce %0,05'e düşmüştü. Ancak şimdi artışa geçecek. Dünya Bankası Başkanı David Malpass ülkelerin Covid-19 sonrası farklı bir ekonomiye hazırlanmaları gerekecek dedi. Bizim de dilim, dilimizle tüy bitti. Tüketim değil Türetim ekonomisi diye. Muğla'da 32 saha Jeotermal Enerji Santrali yani JES için ilana çıktı. 30 yıl boyunca JES faaliyetlerinin yürütülmesi için verilen yerler arasında doğa ve turizm harikası, Bodrum, Mazı, Tarihi, Bafa, Türk Lükü, Dalyan, Datça ve Marmaris'te bölgeler bulunur. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda 32 Jiyotarmay sahanın ihale edileceği bildirildi. Ilısu Barajı'nın yapılması ile birlikte Akarsu niteliğini kaybeden Botan Çayı'nın kollarından biri, Zorava Çayı'nda 5 yıl aradan sonra ikinci bir HES projesi yapılmak isteniyor. Kuşdalı Köyü halkı ise buna karşı çıkıyor. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı, diğer ismiyle Şavura Köyü'nden geçen Zorava Çayı'nda 2015 yılında köylülerin tepkilerine rağmen HES projesi yapıldı. Aradan geçen 5 yılın ardından tamamlanan projeye yaklaşık 7-8 kilometre yakınında yeni bir HES projesi daha yapılmak isteniyor. Mezopotamya Ajansından Metin Yoksun'un haberine göre firma ile yapılan anlaşma sonrası hazırlanan ÇED raporunun usule uygun yapılmadığı için köylüler yürütmeyi durdurma amacıyla Siirt İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Siyirt İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararını ardından projenin sürdürülme girişimleri nedeniyle köylüler ikinci defa ÇED raporunun usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle yine mahkemeye başvurdu. Mahkeme ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. İdare Mahkemesi'nde ÇED raporunun iptaline ilişkin davanın son duruşması 23 Eylül 2020 tarihinde görüldü. Duruşmanın ardından davanın karara bağlanacağı ve 15 gün içinde kararın avukatlara tebliğ edileceği belirtildi. Karara ilişkin henüz bir tebliğ yapılmazken köylüler her koşulda mücadele edeceklerini ve hesin doğalarına zarar vermesini engelleyeceklerini vurguladı. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre Aydın'ın Söke ilçesi Karacahit Mahallesi'nde 8 bin yıllık tarihi geçmiş olan Latmos Dağı'nda maden şirketleri tarafından yapılacak olan feldspat, Quars Quarsit Ocağı Kapasite artış ve Kırma Tesisi Projesi'ne karşı bölge halkının açtığı dava sonuçlandı. Aydın 2. İdare Mahkemesi projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme proje için Karacahit ve Şayrakçı mahallelerini de kapsayan bölgeleri etkileyecek olan 8 çet proje sahası içerisinde ve gerekse bu sahayı çevreleyen 3 kilometre mesafe sınırları dairinde kalan alanda yabani ve aşılı zeytin ağaçlarının bulunduğu, buradaki zeytinliklere zarar vermeden toz ve duman çıkarmayacak şekilde patlatmalı açık işletme yöntemi uygulanan madencilik faaliyetinde bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu proje konusu maden ocağının zeytinlik sahalara 3 kilometreden daha kısa mesafede kurulmasının mümkün olmayacağı tesislerden olduğu anlaşılmakla dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiş. Yani hukuka karşı bir iş yapılmak isteniyor. Büyük yatırımcıların yayınladığı bir rapora göre Avrupa'nın en büyük petrol şirketleri karbon emisyonlarında azaltım ve yenilenebilir enerjiye dönme planlarına rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede Birleşmiş Milletler destekli hedeflere henüz uyumlu değil. 59 Büyük Petrol Doğalgaz ve Kömür Şirketi'ni kapsayan ve Transition Pathway Initiative tarafından yapılan çalışma 7 Avrupalı şirketin bazı hükümetlerin seragalınızı emisyonlarını azaltmaya yönelik yaptığı uzun vadeli taahhütlere uyum sağlamak için planlar yapıyor. Ancak bu planlara göre 3.2 derece ısınacak gezegenimiz yaşanmaz hale gelecek. Onun için iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz